Merhaba, Doğada İklim Değişikliği konferansında görüşmeler ilk haftanın sonuna yaklaşırken 4 Aralık'ta başlayacak olan ve devlet başkanları ve bakanların katılacağı üst düzey toplantı içinde hazırlıklar başladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un yanı sıra yüzden fazla bakanın üst düzey toplantılara katılması bekleniyor. Konferansın üst düzey bölümü 7 Aralık'ta yapılacak olan karar verme oturumu ile tamamlanacak. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteri Cristiana Figueres yaptığı açıklamada müzakere süreçlerinin yoğun olarak devam ettiğini ve sera gazı azaltım hedefleri ve iklim değişikliğinin etkileri çok yüksek olsa da yapılanların halen küresel sıcaklık artışlarının 2 derecenin altında tutulması için yeterli olmadığını söyledi. Hükümetlerin geleceğimizi kurtarmak için acil harekete geçmesi gerekiyor. Geri dönüşüm konusunda öncü ancak halen maalesef çöp yakarak enerji elde eden ülkelerden olan İsveç, bu işlemlerde kullanacak atık konusunda ise kıtlık çekiyor. Başta Norveç olmak üzere birçok ülkeden çöp ithal eden Norveç, Avrupa'da da en çok çöp ithalatı yapan ülke konumunda. Avrupa Birliği her yıl 150 milyon ton atığı toprağa gömüyor. Bu rakamı aşağı çekmeye çalışan Avrupa Birliği'nin, Atık ihraç edeceği başça ülkeler arasında İsveç ise üst sıralarda. İsveç Atık Kurumu Başkanı Wayne Wikquist, atık ithal ediyor olmak kulağa iğrenç geliyor. Ancak bu İsveç için bir sorun değil. Ayrıca diğer ülkelerde atıkların toprağa gömülmesi önemli bir sorun olarak ortada diyor. Avrupa'da İsveç'in yanı sıra Almanya, Belçika ve Hollanda'da atık idare eden ülkeler arasında yer alıyor. Almanya miktar olarak ilk sırada yer alsa da atık yakma oranında İsveç ilk sıradaki ithalatçı durumunda Esasında önemli olan atıkları yakmak değil en aza indirmek geri dönüştürmek de değil yeniden kullanmak dünyanın artık çöp üretmemesi gerektiğini her vatandaşın içselleştirmesi lazım ve bunun için de tabii ki hükümetlerin güçlü politikalar üretmesi gerekiyor. İsveç'in çöp ithal ettiği için öncek bir durumu yok yani. İzmirli bisiklet tutkunları ise İzban ve metroya bisikletle giremedikleri için eylem yaptı. Bisikletlerinin tehlike oluşturulacağı söylenerek istasyon ve vagonların sokulmasına izin verilmediğini belirten eylemçiler. Halkapınar metro istasyonunda yaptıkları basın açıklamasının ardından bisikletleriyle istasyondan ayrılmak zorunda kaldılar. Metroyu çünkü kullanamadılar. Açıklamada gelişmiş ülke ve şehirlerde bisiklet kullanımının çok yaygın olduğunu vurgulayan bisiklet tutkunları, Expo fuarında da reklam malzemesi yapılan bisikletin, Esasında günlük hayatta çok şekilde arttırılması gerektiğini, metrodaki yasakla ilgili çözümün ise son derece basit olduğunu söylüyor. Doğası gereği ulaşımı en fazla kolaylaştıran araç olan bisiklet, diğer toplu taşıma araçlarıyla uyum içinde kullanılabilir. Bunun için sadece bir söz veya bir maddeyle bu konunun düzeltilmesi yeterli. Her gün işine, evine, okuluna, pazara, bisikletle gitmek isteyen ve hafta sonları İzmir merkezden çeşitli içe ve yerleşim yerlerine tur düzenleyen Yüzlerce bisikletli grup, dernek, topluluk ve gezgini gerektiğinde gitmek istedikleri yerlere çok daha kolay ulaştıracaktır diyorlar. Metrolarda ve bütün toplu taşıma araçlarında düzenlemeler, bisikletler ve engeller düşünülerek yapılması gerekiyor. Bu artık bir medeniyet meselesi. İzmir'de bu konunun çözüme ulaşmaması tabii ki inanılır bir şey değil. Bir an önce yetkililer harekete geçer diye umuyoruz. Dünyada şiddet devam ediyor. Burma'da ordu ve Çinli silah üreticilerinin taşeronları tarafından işletilen bakır madeni projesini protesto eden binlerce köylüye polis müdahale etti. Köylülere bir gece yarısı operasyonu düzenleyen göz yaşartıcı bomba, tazikli su ve hatta yakıcı fosfor fişeği kullanıldığı iddia edildi. Guardian muhabirleri bu hafta içinde Monivai'yi ziyaret ettiklerinde bakır madeninin yakınındaki havanın sülfürik asitten kaynaklanan ağır kimyasal bir kokuyla dolduğunu gözlemledi. Genel halk ise maden çevresindeki toprağın işlenmez hale geldiğini ve kördüğün çocuk sayısından şikayetçiler. Bu olumsuzluklara bakır madenindeki sülfür asit fabrikasından salınan emisyonlarla 15 yıldır çevreye bırakılan atık maddelerin sebep olduğu söyleniyor. Bölgedeki tepeler kazılmış. Ağaçlık alanlar ise kesilerek yok edilmiş. 3 ay önce başlayan protestolar özellikle son haftalarca iyice hız kazanmış durumda. Yetkililerin protestoculara tahammülü olmadığını yönelik ilk işaret geçtiğimiz hafta yüze yakın göstericinin Moniva projesinin iptal için toplandığı sırada gelmişti. Tabii ki polisin bu müdahalesi geleceğini korumak isteyen insanların kabul edebileceği bir şey değil. insanlığın da kabul edebileceği bir şey değil. Sinop'ta yoksulluğa, zamlara, savaşa, termiye, nükleere, hayır mitingi düzenlendi. Kesk Top Disk, emeklisan yeşil gerze platformu, HDK, ÖDP, TKP, halk evleri ve CHP gençlik kollarının katılımıyla gerçekleşen mitinge çevre illerden de gelenler oldu. Anlaşılan. Sinop'ta ne kadar kurum varsa hepsi bir araya gelmiş ve birleşmiş durumda hangi görüşten ve hangi yaklaşımdan olursa olsun. Sinop eski otogar önünde toplanan kalabalık Uğur Memcu Meydanı'na kadar yürümüş. Burada konuşan tertip komitesi başkanı Tümbelsen Sinop il temsilcisi Erkan Kabal ise nükleer ve termik santrallerin halkın enerji ihtiyacına değil enerji tekerlerinin kar hırsına hizmet ettiğini söylüyor. Kabal enerji baronları kar hırsları için insanı gözden çıkarıyor. Demiş Erkan Kabal. Sinop halkı kendilerine dayatılan kirli enerjilere ve yaşadıkları güzel kentlerinin enerji projelerine kurban edilmemesi için mücadelesini sürdürmeye kararlı görünüyor. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.